Bu Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Kısımında çok güzel alacak mu acaba ya şarkının sonunda doğru ulayı alım öyle insanlar bu şeyler şeylere bayılır mıydı şundan belki o zaman popülerdi. Bonita ile radyo'nun seydi sevgisini severler. O 2014 perşembe sabahındayız. Pırıl pırıl bir gökyüzünün altındayız. O gökyüzündeki pırıltılara yapışacak şık hareketler bekliyor bütün dünya sizden. Evden çıktıysanız artık yapacak bir şey yok. Sokakta bulduğunuz malzemelerle kendinize bir pırıltık atacaksınız. Hala evdeyseniz şöyle bir aynında bakın kendinize. Böyle bir gökyüzüne, böyle bir güne yakışıyor muyum diye. Daha iyisini yapabilirsiniz belki de. Biraz geçtik oluyor sabah sabah ama bu güzel gün daha fazlasını hak ediyor. Modern Sabahlar saat 10'a kadar esprilerle, şakalarla, folklor gösterileriyle radyonuzla. Modern Sabahlar Modern sabahlar Modern Sabahlar Sevgili izleyiciler bu şarkıları her zaman dinlersiniz ama bu keyifli dostları her zaman bulamazsınız. Keyifli dostum Fire Öğünç ve yine onun da ben de yeni tanışıyorum. Onun e, üniversiteden arkadaşı. O da benim keyifli dostum. Yani. yani zaten derler ya keyiflinin keyiflisi daha bir keyifli olur Değil diye o da olacak. en keyifli Oktay Demirci. Çok teşekkür ederim benim de bir hocam zamanında şey demişti keyif alma dost al keyif zaten dostadır diye. Zaten şeyde kraliçede biz gelin almadık benim bir oğlum vardı bir kızım oldu demişti düğünden sonra. Herinin düğününden sonra. Evet hatırlıyorum ben. Ama ben senin torununum zaten falan demişti. Evet. O da. Evet. Kendi araları öyle soğudur. Öyle keyif almak keyif. Olur yol olur. Bak, ee, güzel ya, olur, bak dar ya, ya. Dar olur. Dar ya. olur demiş. <gülüyor> evet yani o keyifle ilgili. Zaten hayat e, ne demişler keyif üstüne kurulu değil mi çocuklar? Keyif keyif, keyif, keyif üstüne. Keyfin olmadığı yerde zaten. Ne olmaz, hayat, hayat olmaz. olmaz. Dostluk olmaz. NASA bakıyor işte gezegenlerde su var mı? Efendim atmosfer Yalnız mi? Yanlış şey arıyorlar. A <gülüyor> <gülüyor> ya keyif, keyif var mı? mı? Ona bakacaklar. Yanlış ya. şey arıyorlar. Hiç keyifli bir gezegen bulduk." demiyorlar yani. Var aslında keyifli gezegenler. Satürn mesela. Satürn var, keyifli ama o da çok yani ya, o da eder. olduğu için çok keyifli değil yani. O da şeye uymuyor. Yani. Geç bak. Böyle uzun uzun bak. Satürn'de yaşasak. Evet sırf böyle yani satürne göre ekvatorun halkasının üstünde mi o halkalar olacaktı? Yani gezegenin her yerinde böyle görünüyor mudur onlar yoksa yok. Kutuplarda görünmüyordur. Tabii kutuplarda görünmüyor. Daha daha i̇nce gö ince görmen lazım yani kutuplarda. Yani görüküyorsa bile tam da görükmüyordur, tam yani. görükmüyordur. yani. Yani birazcık şey yapmak lazım. Biraz Nasıl da... Mesela göbekli bir adamsan ayaklarını göremez. Hı hı. Göbek boyuyla ve ayak boyuyla tabii ki. E tabii ki. yani sadece Satürn'ün halkasını Satürn'ün göbeği gibi düşün. Satürnün halkasının Satürn'e faydası yok yani bize bir can şenliği. Hocam o Satürn yazılır Satürn okunmaz değil mi? Çünkü bir, bir sürü yerde ben Satürn diye. Satürn. Satürn beyler diye. lan Satürn beyler. Durbaniz hocam. Satürn çocuklar. Veya <gülüyor> mesela bir adam geldi Satürn beyler diye mesela hemen toparlanıyor orada. Hı hı. Öyle kullanılır biliyorum ben. Değişik kullanımları açık bir evet. e, gezegendir. Satürn. Bak işte sanki Satürnün. o. Satürn'ün. Doğrusu Satürn'ün. Onun çekimleri de var zaten. Bayağı da büyük değil mi Satürn? Eh yani o kadar Orta değil Orta boyun kabın büyüklüğünde öyle düşün. Yani en azından Satürn'ün. Top mu yapıyorsun halkasını yoksa sadece Halkası topundan mı bahsediyoruz? Topundan bahsediyorum. <gülüyor> Yalnız gezegenden de top diye bahsetmek. Yani satüründe top oturanlar dünyadan top top gibi bir şey değil mi o dünya falan top diye bahsettiler. Maşallah. maşallah. Hayır, bizimkisi bizim Bizim için. hoşumuza gider bile. Bizim için boncuk diyorlar. Boncuk mu? E, tabii. Mavi dünya... boncuk mu? Aha, herkese mavi boncuk Güneş sistemimizin gülüyor. nazarlığı diyorlar. <gülüyor> diyorlar ama mesela Satürn'de dop gibi yani maşallah. Nazarlık mesela... olduğunu yalnız kabul eden tek gezegen dünya biliyorsunuz güneş e, sisteminde. E, tabii canım. Nazarlık, nazara inanan daha doğrusu ve nazarın var olduğunu bilen. Saçmalama nazar bilen, diye bir şey bilen... var. Tüm galaksi de var. Nazara inanan kabileler. Abi mavi değil ki onlar. Hayır mavi değil olması önemli değil. Galaksi de zaten nazar diye bir şey olduğu var yani o mavi. O... İşte dünyalı olarak bizim inancımız faiz. Yok onu işte diyorum. değil işte galaksinin inancı sen niye kendin hemen bir anda yerel yaptın? İyice yerel yaptın. Ne ya, alakası var ya? Galaksiye göre çok yerel oldu. Tamam yereliz zaten sonuç olarak da yani hepimiz, bak, hepimiz az biraz değil. yereliz Fahir yani onu bir... <gülüyor> yere diyorsun sen? Şimdi ben olarak, teknik olarak Yerel düşün galaklık Zaten davran. son derece teknik bir konuşma yapıyoruz burada. İlk Big Bang'den sonra bütün sistemde her gezegende istisnasız hayat vardı. Ama işte birinin suları çok bol hop ne oluyor nazar diyor tık kuraklık efendim öbür tarafın atmosferi çok şahane böyle billur gibi tabii. tak nazar diyor bir tek dünyaya nazar değmedi maviliğinden maviliğinden dolayı tabii ki ve hayat kaldı orada yani ben onu diyorum yani eğer büyük patlama diye bir şeyin olduğuna inanıyorsan nazar diye bir şeyin olduğuna da inanman lazım. Patlama da zaten bir nazar boncuğu gibiydi. Göz değdi. Ya, tabii, tabii, ne oldu. güzel böyle küçücük bir şey dediler. Hiç O küçücük şey patladı evren oluştu. Çünkü göz patlar. Bu konu daha küçük. çok konuşulacağı benzer diyorum Su ben. Su evet, benzer. Bu kadar yoğun teknik şeylerle başlamayalım isterseniz. <gülüyor> tabii yani sonuçta bugün Perşembe. Perşembe bilim günümüz aslında ama bu kadar da şey değil. Yani, yani. Bu kadar da aban mumu harara gibi. O zaman başta Jüpiter olmak üzere. Tüm Çünkü kesin. en büyüğü Jüpiter... Ee, en büyüğünden en küçüğüne, en küçüğüne Bütün gezegenlerdeki ee, Kardeşlerimize Ne denir ona sistem kardeşliği mi Yok galaktik kardeşlik Galaktik kardeşlik Yani şu anda tabi sistem dedi güneş sistemi de yani <gülüyor> evet, Sadece güneş bir güneş sistemi sistemini dedi de, yani Ama güneş sistemini de şey gibi düşün Mesela biz şu anda bir e, Bilimsel olarak Anlatacaksak şöyle diyelim Biz şu anda bir nahiyeyiz diyelim Dünya olarak e, Güneş sistemimizde bir ilçe ilçe Heh. ya da kasaba Evrende şey gibi düşün yani e, böyle bir şehir orta boy bir şehir gibi. orta boy büyüklükte bir şehir gibi düşün şehir gibi çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerle yani Bizim Güneş sistemimiz Polatlı Evrende Ankara peki Gudul nereye düşüyor bu durumda Gudul Gudul <gül> <gül> <gül> nereye düşüyor Gudul şey mi Merkür mü olur yoksa Yok, daha mı Gudül. uzak daha o başka bir sistem o da başka sistemler var. Ankara dedi işte. Ya başka sistem diyorum. Güneş sistemi olarak başka sistem diyorum şimdi. Güneş sistemi var. Mesela bir güneş sistemi var. Bence sen anlamazsın Yozgat şey. diyelim. Ha. Tamam. Komşu. Bak, güneş sistemimiz diyoruz. 40 tamam. Kırıkkale mesela. iki saatlik bir sistem. Teşekkür ederim. Ee, önce Sonuçta işte... sistemli çalışmak çok önemli. İsterseniz sistem. ben yazayım bütün sorularımı ondan sonra. Ona göre cevaplayayım. Şey Kuzey Kore devlet başkanını biliyorsunuz. Biliyoruz. Ee, Kim Jong-un. Dün meteoroloji dairesine ziyaret etmiş Hı -hı. ve varmış çağırmış, azarlamış. Ne biçim bir hava bunu diye? Valla bil, bildikleri de belki bazen ters geliyordu. Şimdi ben de böyle çok dün mesajı şey Diktatör yoktu. olsam keyifli bir diktatör. Şey yaparım yani. Havalar bozduktuca giderim oraya. Daha doğrusu benim yağmurdan sinirlendiğim bildikleri için yağmurlu hava şey vermiyor sabahtan sinirlendirmeyelim falan diye. Sonra tutmayınca da giderim bağırırım. Yağmur kar kar diyemezler. Ben sana söyleyeyim, sen Kim Jong-un'un yerinde olsan. Doğru. Kardesler abi. Kardeslerinle ihtiyaç yok sabah mesela. akşam bunu söylerler. E, genelde bu tip ziyaretlerinde Kim Jong-un şey yapıyormuş. Ne? Hani efendim çok teşekkür ederiz. Çok iyi biliyorsunuz. E, çok iyi çok iyi yapıyorsunuz işinizi çok güzel yapıyorsunuz falan diye. Diğer hı hı. kurumlara da yaptığı ziyarette bu ziyaretinde öyle olacağı düşünülüyormuş. Ama bir girmiş bir fırtına gibi. Girmiş, çıkmış, dağıtmış oraları. Hepsini timsahlara mı yedirmiş? Çünkü onun böyle bir şey var ya. Ve onların hepsini timsahlara yedirdi. Onu herhalde daha yapmadı da onu şey yapabilir. Bekliyorlar. Şu anda kim çağrılacak diye bekliyorlar. Kim Young'un en büyük sıkıntısı çok genç olması. Diktatör olma. Yani zaten hiçbir yetkisi diktatörlüğü olmasa bile atarlı olacak bir yaşta. Tabii erken diktatör... siniri var sonuçta. Belli adım. bir e, olgunluk hayatta böyle belli bir kariyeri. Bir dakika o da kaç yaşında. Geride bıraktıktan sonra diktatör olunca daha güzel olur. 20'yi kaç? Barantez içinde Kim Young. un Barantez içinde verilmiyor ki. Kim Jong... Verilemez. Kim Jong... bir herhalde bir, birilerinin canı fena yanar birinin canıdır ama e 30 falandır ya. 30 olduysa tamam. İyi. Yok mudur 30'da yok mudur? 30'da yok ya. Sırf atar adam. Damarlarını atar atar atar. Hiç demiş bu yaptığınız demiş ne modern niye sar demiş ne bilimselliğe sar demiş. Modernlik derken hocam? Modern desem modern değil demiş. Halkın can ve malını anormal hava koşullarından kaynaklanacak felaketlerden korumak için iyi tahminlere aslında demiş ihtiyacımız var demiş. Sen demiş, demiş siz demiş, sen demiş. Sen mi demiş, karışmış. mi demiş? Orada kafası karışmış. Önce önce şey demiş. Orada bir e, Ayhan diye biri varmış. Ayhan Bey sen diye konuşmaya başlamış. Sonra iyice kafası karışmış. Neci sinirlenmiş. Bu Zekore'de meteorolojide hmm. yaşayan tek Türk'tür hmm. onun hikayesi yakında <gülüyor> film e, olacak. Film olacak, <gülüyor> film olacak evet. <gülüyor> Öyle bir şey. Ondan e, onun da kafası karışınca tabii orada ortamdaki herkesin kafası karışmış. Doğru. Ondan sonra başın zaten Bey Metin'im diyerek yanından ayrılmışlar. Hiç ceza vermemiş mi ya? Yani bugünlük bir ceza yok ama biliyorsun. Bir dahaki ne demiş ama e, tabii. Yani ilk başta timsalları edirmiş, Sonra kırbaçlaşmış. Sonra bir şey kırbaçlaşmış. İyi kırbaçlaşma. Dünkü yağmur sırf bana yağdı. <gülüyor> yani evet böyle... ben çünkü görmedim yağmur yağdı. Evet bize yağmadı yani çünkü. Senin üstüne mi yağdı? İnsanlar da şey dedi bana bahçede dün Böyle neşe içinde otururlarken... Ben şöyle bir havaya baktım. Bugün de hava güzel olacak derken oradan buldu Ve bir müşterimiz geldi şey dedi. Ege Bey lütfen hava durumuyla şahsi hesaplaşmanızı bizi etkilemeyecek şekilde başka, başka bir yerde yerlerde yapan, Çok haklı. Ben de hiçbir Çok şey diyemedim abi. adama. Çok haklı. Siz hava durumuyla gıcıklaştığınız için biz de ıslanıyoruz burada dedi. Ben de Aynı Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki hadisesi Hı. Aynı çok özür yani, dilerim canım Almanya yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık Senin hava durumuyla hesaplaşman sana yağdırılırken Gidin dışarıda halledin Yani hesabını. evet git 100 metre ötede şey yapsan Hiç senin canı yanmayacak benim hesabım 3-4 metrelik bir buluttu dün ya ama Yani o önemli yani, o, bana Bulut küçüktür şey. ama ıslat pınanı, masa ıslatır Masa ıslatır, masa ıslatır. Ama neyse e, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ee, Büyüklük gene bende kalsın başta diye hiç şey yapmadım. Başta Kuzey Kore meteoroloji yetkilileri olmak üzere. Onlar büyük badire atlatmışlar. Öncelikle hakikaten. E, ya buradan mağdur olan herkese geçmiş olsun diyorsun. Büyük Büyük geçmiş olsun ama önümüzdeki günler hiç öyle göstermiyor. Takip pazartesi salıya kadar. Daha da mağdur olacağı benzer. Yani. Mağdurlar. Mesela, nasıl? Nasıl nasıl ya arada bir iki attıracak ki. Attırmalı yanlış... mı? Evet yani. Şakırtı yok attırma mı var? Hı. Tam şey ne derler? İşleri... Meteorolojiye etkileri bizi dinliyor olsa. Nasıl attırmalım baba Yok ya şakırtalım mı? Yok şakırtılı değil de biraz bir attırma varmış gibi. Ee, e tabii ki ahmak ıslatan olduğuna inanıyorsunuz tabii da. Tabii var. E, ondan su olduğuna lazım. inanıyorsunuz da. Şakırtılı diye bir şeyin olduğunu... bir yağmur yalaması falan o tip şeyler yok mu? Yok yok. Biz yani şöyle yani bir kendini gösterecek ben de varım diyecek unutturmayacak ama... Ve tabii e, ki alçak basıcı. Evet, ee, buyurun Fahir Bey. Çok güzel. Efendim O kadar güzel ee, toparladın ki. yani alçak basınç deyince. <gülüyor> o lafın üstüne bir şey denebilir mi ya, alçak basıncın üstüne? Alçak basınca çok dikkat. Başarılarına neden oluyor efendim. başın hale etmeyin. Sebebi ben de olmayabilirim. mutfakta olmuş olabilir <gülüyor> Diyerek yanınızdan bu saat için herhalde ayrılıyoruz ama çok gündemimiz var. Bugün Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası özel yapacağız bugün. Evet. Aa doğru. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Amerikalı bir müzik prodüktörü gelse size bir single yapacağım dünyaca ünlü olacak. Diyecek. Evet. Biz mi ünlü olacağız? Single mi ünlü olacak. Single ünlü olursa Sen zaten etsin, ben, ben ünlü tam, olmuş, tam şey paket Ben evet diye dinlemeye devam ediyorum. Ama o single'da ya baby diyeceksiniz ya ooo oh diyeceksiniz bir yerinde ya da yeah. o, ye. Hangisi? Oh ye buhu deme valla... şansımız var mı? Hayır bir tanesini. o ye diyemiyorsun işte. Ben la la la la, la deseydi hemen. Lera istediğin mi? kadar söyleyebilirsin. Ha, onlar o, serbest. Onlar serbest de işte o... Sadece... O, Y ve, ve b sadece birini kullanıyor. Yani i̇ki seçeneğimiz var. Üç seçeneğimiz mi? Onu anlamaya çalışıyorum. O ayrı. Y ayrımı. mı? O, Y bitişik mi? O ayrı. O, Y anlamındaki ayrı. O, Y ayrı mı O, Y bitişik olsaydı. O, o, zaman, ayrı. Yani, o zaman kolay oluyor. Çünkü A, b, zor şıklarımız. bir soru sorma, sorma, sordu bize. Fark ettim bilmiyorum. Bahri. Buradan karakteriniz ortaya çıkacak. Evet. Anladım bir şey soruyorum. Ya yani la la la ben hemen onu seçerdim. hala anlamadım. Üç şıkkın, Üç şıkkın var? Üç abi. şıkkın var abi. O. Oh, oh, oh. Yeah baby. Ama yalnız o oh dediğin zaman ye'yi yeah diyemiyorsun değil mi Ege? Hı hı. Ha işte oh. bak o oh, esas zorlaştıran kısmı. E o oh. diyebiliyorsun falan. Oh, la la la mesela öyle Ben şey baby oldum. derdim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. öyle de bir şarkı var. Ondan sonra. Ben, ben baby, baby öyle bir şarkı var. Oğlu şarkı çok yok galiba. Ben hani orijinal olsun diye çünkü Justin bir şey yaparlar. Baby, baby diye. Oğlu şarkı yok mu ne sen? Oğlu şarkı çok yok anladım. Adam çok enteresan bir şey. Oğlu şarkı yapmışlar ha. Ya. <gülüyor> e, Baby'li yapmışlar. Hemen akla geliyor mu? Geliyor. Geliyor doğru. Ee, Y, Yli şarkı geliyor mu? Geliyor. Ya ben orada. Ooo dur, ooo dur da var. O self control. Doğru. <gülüyor> ben orada şeyi düşündüm yani la la la lay hangisi daha güzel gider? Sen la la la'ye kesin ben la la la'ye çok güveniyorum ben. Yani onu da yaptılar oktan. Alala la la long. Alala la la long long li long Şalala la mu? Şalala la la la, Şa la, la, la la la. Hemen oradaki balkona gelebiren bir şarkı. Mr. Hadi onu dinleyelim ya. Mr. Jones çalsana bundan sonra. Tamam keyifli dostum. <gülüyor> Hadi bir Mr. Jones çalalım. Hemen tamam. cicik dinleyelim. Tabii verelim. ki yani hemen cicik dinleyelim. Hemen şarkı. Cevap vermedin Saila. Ben baby, baby dedim. Dedin. Ben, ben oğlu dedim ya. Not. Oğlu oğlu şarkı çok yok. O diyorum. Ama o ben diyorsun. tabii biraz daha romantik var, bir şeyler. O şarkı çok yoksa eğer yani şeyin tamam, motivasyonun çok... çıkış oysa Hayır. biraz hayal kırıklığı olayabilir. Çok yok değil demiyor. Ya hiç yok demiyorum. Çok yok diyorum. Baby diyorum. Var ye diyorum var. var o diyorum var ama çok var diyorsun o kadar yok lezzetli o değil onların <gülüyor> El ki eltinci bir parçası yok muydu demiş Zeynep Hanım ya var ou, ou, ou o o o o o o o da var bak, bak hem oğlu hem yeeli ondan da sen I love you more'dan I can Demir ve Egemen Bağış Yarkısı evet. evet featuring <gülüyor> Hangisi fiyonk sizin taktiğinizi bırakıyoruz. Yani olaylar olaylar. Ben de babyciyim büyük ihtimalle. Baby tabii ya. Baby rahat. Tamam, baby. baby her şeyle kullanırsın baby. Bak mesela baby. la la la la la. La la la la la. Yeah. Niye sordum? Ki, Olmuyor almış. bak. Keştirmek Olmuyor ama baby öyle ya. mi ya? La la la la baby. Bak ne kadar <gülüyor> güzel oldu. Mesela la la la la. O, o. Olmadı. Olma, tamam abi. Sizinkiler abi. çok güzel oluyor. Benimki olmamış olsun. Neyse. Ama unutmayın ki nasıl ki Self Control, Laura Branigan zamanındaki çıkışını yaptı bu şarkıyla. Aynı şekilde ben de kimdir benim şirketimin sahibi onu bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Quincy Jones. Sevgili Quincy'ye. Aa, Quincy Jones'sa o zaman ben bir daha düşünürüm. Ben o o'yla bir patlatayım. <gülüyor> Quincy'ye gelsin, elini öpsün. <gülüyor> Quincy diye gelsin. Yani ananızda tarçhesin yarım şardan Hayır çok tarçhını etme bence Bu sorunun cevabı için daha 42 dakikamız var ee, <gülüyor> Neden olmasın? Değiştirebiliyoruz değil mi? Program sonuna tabii kadar ki. bunu tabii, konuşabiliriz tabii. Ben tabii. zaten hani, karakter testi dedim de Ben değerlendirmiyorum Bunu internete ben giriş yapacağım 2-3 gün içinde cevap yazacağım. Bunu 2-3 gün içinde Quincy Jones cevap verecek <gülüyor> Teşekkür ediyorum teşekkür Şimdi ediniz. Dünya Kupası mı konuşacağız? Dünya ee, yani evet. Korkunç bu arada dün yaşanan hadiseler hakikaten. Yoksa Musul konsolosluğunu mu konuşacağız? Musul'daki şoförlerimiz, elçilik görevlilerimizin güzel haberlerini bekliyoruz bugün ülke olarak. E, umarız güzel gelişmeler olur. Hakikaten de diplomasi kanalları neyse yapılması gerekenler hepsinin yapılacağından ve güzel sonuç alınacağından e, umudumuzu kesmeyelim. Bir umutla bekleyelim yani yapacak başka bir şey yok. Sonra da yeniden böyle şeyler yaşanmasın diye stratejik derinlik midir nedir artık ona bir bak baksınlar yani bir daha ona bir bakarak olun stratejik derinlik dediniz o konuya ayrıca bir başlık altında gelecek hafta pazartesi günü ben bu konuyu açmak üzere şu anda kapatıyorum ee, Dünya Kupası bugün maçıyla başlıyor. Hangi maçı? Türkiye maç saatiyle indir? 23'te. Ee, Türkiye Perşembe <gülüyor> günü başlaması saçma gelmedi mi size de? Bana da saçma geldi. <gülüyor> yani bizde perşembe ama bu? <gülüyor> evet. Brezilya'da sorunun neydi? cevabını ayıp olmasın vereyim. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim evet. mı Brezilya'da da perşembe mi oluyor? Bizde perşembe olunca biz de perşembe olunca o kadar dünya üstünde <gülüyor> o, kadar <gülüyor> o kadar fark, fark yok yani hiç ya, yok nasıl <gülüyor> e, nasıl saat, yok ya e, biz mesela perşembe akşamındayken doğru öbür taraf daha önce girdiği en için en fazla 24 saat var o da zaten kendi noktanla Gündüz maçı diye düşün Fahir. Perşembe gündüz bir maçı. gündüz maçı. Ya perşembe gündüz maçı. Hani öbür tarafta olsa öbür yanda olsa Türkiye saatiyle onlara çarşambaya gelir mi gelmez. Sen zaten. şey gibi mi diyorsun mesela bankamatik günde 1500 lira veriyor gidiyorsun. Hani. <gülüyor> Alıyorsun. <gülüyor> 12'ye 5 kadar 1500 lira <gülüyor> 5 saat sonra. Aynen o şekilde saat 23'te Brezilya'yla Rıvatistan arasında oynanacak müsabaka ile en güzel şey. A grubu maçı bu biliyorsunuz. Mesela bugün 3 tane mi maç var? A grubunda. Yok bugün maç tek var? maç var. Nasıl tek maç Tek maç. Açılış maçı. Açılış, maçı, açılış maçı ya. mi? Birisinin birinin şeyi ateşlemesi lazım. Fişengi. Brezilya. Hayır, açılış törenin de olacak değil mi? Hı -hı. Tören mi olur artık ne Şiirler, olur. Şirler efendim, futbol topu şeklinde pasta kesilme. Rontlar ve halay gösterileri. Ee, Brezilya-Hırvatistan, Meksika ve Kamerun'un bulunduğu A grubundaki ilk maç e, bu akşam oynanacak. Ee, daha sonra B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu, G grubu, H grubu H da diyebiliriz veya H. <gülüyor> Hemen Haş. hiç pek bir şey bilmeden e, tahminlerinizi alayım. Ben buradaki e, defterimize yazmak istiyorum. 14 Temmuz'da bu defter açılacak ve bakılacak. Neyi şampiyon mu? Evet şampiyon. Çok Bir dakika ya ben daha şeyleri yeni görüyorum. <gülüyor> Grupları da yeni gördüm. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bir şey çıkar. Buradan da bir şey senin çıkabilir. Senin herhalde gruplara bakmana gerek yok ya Benim zaten gruplara yani, dün Senin favorin Costa Rica. Costa Rica futbolu biliyorsun son Efendim? dönemde gösterdiği çok... Yaman Ataklar. beni heyecanlandırmayan bir şey ya bu Dünya Kupası. Niye canım? Kupası, Honduras mı? Costa Rica mı? Honduras. Honduras bendi. Çünkü onlar Milli Marşı sırasında ellerini göğüslerine koyup dinliyorlar. Ondan Bir de bir ellerini de arkaya atıyorlar. Öyle, Öyle mi? Öyle bir dinlemeleri var. Çünkü ben bunu en çok hayranlığımı 1980, 80'de Dünya Kupası vardı değil mi? Doğru vardı. O dönemde. Yoktu Fahir 78, 82, 86, 90, 82 o zaman. 82'deki Dünya Kupası. 80'lerin başı. En karışık zamanlar. Tamam <gülüyor> da niye kızdım şimdi ya? Koca koca, koca koca adamlar falan belirlemiş onu. Tamam. Işte, o zaman ben çok etkilenmiştim Honduras'ta. Ben Çin kazançak diyorum. Var Çin mı? Çin? Çin, Çin. Tabii her yerde Çin. Everybody's Çin. Yani onların kıyafetleri falan filan ama maalesef. Çin yok galiba. Kore olsa olur mu hocam? Japonya var. Japonya da iddialıymış bu sene. Aman. Japonya her sene olduğu gibi bu sene de Yaman. Ee, tabii ki Ekvator'la çekişecekler onu bilemiyoruz. Ekvador bildiğiniz Ekvador. Ee, o zaman gruptan. O sen de grupları. Hangi gruptan çıkacak şampiyon? Tamam bak şimdi A grubu. Şimdi hep, A'dan kaça kadar, işte kadar var? Liste, A'dan haşa kadar, kadar var. Ben diyorum ki şampiyon C grubundan çıkar. C grubundan çıkar. C H grubun takımlarını söylüyor Fahil. Ee, Kolombiya Yunanistan fil dişi Japonya. Bence fil dişi mi Japonya mı? fil dişi. Yoksa komşumuz Yunanistan'a da, şey da göz grubu, kırpıyor musun? Şey Kalisperas diyor musun? Bir kalis... Çok zayıf hey, grup seçmişim ya. E, kısmet. Futbol kısmet biraz da nasip kısmet işi yani. Futbol sadece futbol değildir. Nasip kısmet de Tabii, var bu işin. Yani, F grubuna bakalım Fahir. Hangi? F grubu. Ses, F grubu. Sessiz F e, grubu. F grubu. Oktay'ın grubu gayet hoş. Söyle bakayım. Arjantin, Bosna, Hersek, İran, Nijerya. Tabi İran'da dostluk ilişkileri çıkmaz. çıkmaz mı? Arjantin'den yürümez mi ya? ve Peki C G grubu? G grubu, G grubu. Hakikaten e, Kalabi grup dediğimiz gruplardan bir tanesi. Almanya hmm. e, ve tabii ki Portekiz futbolu biliyorsunuz son dönemde. Portekiz futboluysa. Ondan sonra. Sakatlıklar tabii ki. Tabii sakatlıklar. En önemlisi Gana. Gana, Gana. bildiğimiz Gana. <gülüyor> <gülüyor> Bu Gana hakikaten daşlı Gana. Ay Gana, her Dünya Kupasının olduğu gibi. Gana milli partisi. Bu <gülüyor> Gana taşlı Gana. Başka ee, doğrusu takım şey, Ghana Teknik Direktörü kimse Gana'nın gücünü test etmeye kalkmasın demiş. Kimse bizimle oyun oynamasın. Ee, benim de hakikaten... B grubu. E, benim grubum... E, B grubu da güzel ama esas grup... Hangisi? Hangisi? E, D grubudur. Nedir? Söyle takımları. Ee, Uruguay. Hı hı. Bildiğimiz Uruguay. Ee, Costa Rica. Uruguay yükselişte. Yükselişte. Rica, ve İngiltere Toki. ve İtalya var. İngiltere ve İtalya yükselişte. İngiliz futbolu. Tabii ki biliyorsunuz futbolun beşi. <gülüyor> şöyle bir bakıyorum da galiba... Dünya bu. kupasında ben dört grup verdim Fahir. Grupları saydık. Beş, beş grup verdin. yarında grupları saymaya devam edeceğiz. Yani bu gruplar... Vaktimiz sınırlı. Vaktimiz sınırlı. Yani başınızı çizmeyelim efendim. Beş grupta ben şöyle bir şey çıkarıyorum. Senin analizinden sonra... E, bu sene Dünya Kupası'nda e, Çeşitlilik yük, Yükselişte olan takımlar var Var var e, Ve sakatlıklar düşündürüyor. Düşündürüyor, düşündürüyor Başta teknik adamlar olmak üzere Bir futbol tarafları. ziyafeti bizi bekliyor Ve e, hatırlarsınız o e, 1900 1978 Dünya Kupası'nda Aynı. Arjantin'in aldığı kupadan bahsediyorsun değil mi? Sen Maradona. Ben seni biraz daha eskileri yani biraz biraz daha, biraz daha yakın döneme getireyim 1962'den bir olay örnek ver. 1930'da <gülüyor> mesela e, kimin aldığı kupa İlk... Maradona. E, Maradona'nın o zaman çok kuvvetli olan 1930 yılında. E, Düşündürüyor. Savaş öncesi dönemde e, yine o zaman da sakatlıklar teknik Ve... direktörleri <gülüyor> çok düşündürmüştü. Uruguay. Değil <gülüyor> mi? Uruguay. Uruguay. 98'de kim almıştı hatırlarsın. 98'de tartışmalı evet. bir dünya kupası gerçekleşmişti. Ya uzatma ee, vuruşları. alacak... <gülüyor> Falan diye çok konuşulmuştu da bir almıştı ee, tabii ki yani sonuçta ortada... ki uzatma vuruşlarına kaldı. Yine Brezilya sakatlıklardan dolayı alamamıştı kupayı ve zaten bahsettiği sakatlıklarda Fransa almıştı. Uzun uzun <gülüyor> düşündürmüştüm. <gülüyor> Horozlar. Bir dünya kupası e, özelin daha sonra, sonra geldi. Son dünya kupası aldım. özel. E, tom. E, Sambacılar. E, Sambacılar, yani. Sambacılar, rumbacılar Bu sene hadi bakalım Bombacılar. tangoculara karşı. Makarnacılar. Yoksa portakallar efendime söyleyeyim horoza karşı mı? Bir ben Tom dedim Fahir. Ee, <gülüyor> onu ben anlayamadım. Tom benim. Çünkü her şey anlaşılıyor programımızda. Tom. Tom anlaşılmadı. Huzursuzluk olmasın Tom efendim. dediğim aslında Tom diyecektim de o Tom diye çıktı. O yüzden. Başta B grubu ve C grubu olmak üzere tüm, tüm gruplar gruplara Modern sabahlar, Modern sabahlar. Tesbirlerimiz, şakalarımız. Buyursunlar efendim. Oktay Bey keyifli dostluğuyla stüdyomuzda dostluğunuz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz ee, bizde dostluk. Herkesin e, bugünlerde özellikle son günlerde ne duyduğu şey ihtiyaç duyduğu şey Doğru. olacaktı. E, bir diğer dostluk deyince akla gelen e, arkadaşımız... Dostumuz. Keyifli dostumuz. Keyifli dostumuz. Öyle keyifli böyle arkadaşımız. Değil, keyifli her dostumuz. Her gece samba diyen dostumuz. Fahir Önç burada. Sadece bu gece değil. Her gece. Ne yedin Fahir? <gülüyor> evet Fahir'in şu anda ağzı dolu ve... <gülüyor> e, boğazımı durduğu için. Boğazımda durduğum. Kımıldayemiyorum için... biraz onun aşağı inmesi lazım. Ne yedin? Poğaça mı? Poğaça. Üç poğaçadan birini mi yedin? <gülüyor> Onu da gözüm vardı zaten. Yiyemedim, senin. yiyemedim. Yani tam yiyemedim. Boğazıma durdu. Siz de böyle birden... Heyecan yapıp şey yapmayın. Bir poğaça sizi bu kadar heyecanlandırıp insanlıktan çıkarmasın. Hay az daha boğuluyorum zannettim. Ben... Geçmiş olsun. İki gün önce Bürge'ye heyecanlı bir şey anlatıyordum. Bürge şey dedi. Ağzın dolu iyice. <gülüyor> ne dediğin anlaşılmıyor dedi. Sonra da ben duru bir Türkçe'yle konuşabilmek için ağzımdakini yutmayı bekledim. uzun sürdük ki Çinema. Bir de heyecanla anlatmışız evet. evet. <gülüyor> aynen aynen abi. Aynen abi. Ben de geçen gün sakız çiğirdim. Ne oldu? Evet. Çeşitli maceralar köşesine ne mi yaşadınız? Ne bileyim abi. Ben Anılarınız, eşinizle eşiniz veya Tüpürük. başkalarıyla yaşadığınız Tüpürük. anılar. <gülüyor> Tüprük boğazıma kaçtı. Hani böyle bir şey, hiçbir şey... <gülüyor> bir şey, emersken, böyle bir şey O gitti, öksürmeye başladım. Bidem de o sırada iyi. işte. <gülüyor> Bidem de o sırada işteydi. Hiçbir şey görmedi bile. Mesela evet, adam. Dünya Kupası'nda yenilikler turnuvası olarak da değerlendiriliyor. Ay hiç ilgilenmiyor neler Dünya, Dünya Kupası'yla. Neler yeni, sprey ya. uygulaması var mesela. Sprey uygulaması. Futbolcuların cebine gaz spreyi koyuyorlar. Mesela adam sert gireceğini anladığını hemen Sıkı çıkartıyorsun. Sıkıverin. Hemen sıkıveriyorsun. Kaybolan sprey. Kaybolan sprey eve götürdün diye arıyormuş Spreyler de <gülüyor> evinde mi götürdün? <gülüyor> Dünya Kupası tarihinde ilk defa hakemler baraj mesafelerini tam olarak belirleyebilmek için kaybolan spreylerden kullanacak. Eee Brezilya'da kaybolan sprey yöntemi zaten başarıyla uygulanıyormuş. Her kaybolan sprey şey anlamadım ya. Kaybolan baraj çizgisine <gülüyor> oradan birkaç adım kaç adım baraj şeyde 11 adım. 9.15. Hı. Hmm. 9.15 miydi faiz? 9, 9 metre 15 santim doğru. Tamam, orada adım atıyor, yere sprey sıkıyor ama maç sonunda her taraf sprey'li olmasın diyor maç sonunda. Su tutuyorsun abi. Su tutmuyorsun kayboluyor kendi kendine. Kendi kendine kayboluyor. Naftalin gibi düşün. Canım uçan uçam uçam büreğe kuşa borcu varmış. <gülüyor> Brezilya Uçan mürekkep olduğuna inanıyorsun da Uçan sprey olduğuna Uçan ya... mürekkep diye bir şey yok bence <gülüyor> Ben de hakikaten Hem aya inildiğine inanmıyorum Hem uçan mürekkep olduğuna inanmıyorum 32 takım arasından 3 ülke Turnuva esnasında 14 bin kilometrenin üstünde yolculuk yapacak Yapacak tabii Korkunç bir rakam Ne demek bu ya işte herkes oradan geliyor 500 kilometre. Buradan gidiyor, geliyor ne 300... falan bazıları baya baya yol Bunları yapıyor. Bunları toplamışlar anladığım kadarıyla. Ne tamam bu da bir ilk bu değil. Da bir şey bu değil. da bir marifet değil daha doğrusu. Belçika ne demiş ya? Belçika, Belçika sadece... bildiğimiz Belçika. Aynen krallık hocam aynen demiş devam ediyoruz. Bildiğiniz bir şey var mı? Yok demiş Ondan yenilik yok. Ondan sonra e, gol çizgisi nihayet. Nihayet. Nihayet de bir ki. Evet. Gol çizgisinin kullanılacağı. İlk Dünya Kupası. Gol. Bu da mı gol değil diyeceğimiz bir şey yok yani. Bu gol kupada. çizgisi dediği zaten yok mu ya gol çizgisi denen şey? Ya var da Oktay işte yani oraya bir şey yapmışlar. Her sırada yerleştirilen 14 adet kamera gol konusunda hakemlere yardımcı olacakmış. Hmm. Ha bakacaklar, kameraya bakacaklar. Ha. Tenisteki gibi. Aynen. Adam da kameraya mı göz... batsın? Yani maçı mı yönetsin? Çok Yok, yok aynen işte yani. teniste de ara veriliyor ya. Şahin gözlüyor mesela. Ha öyle mi? Şahin gözlüyce aynen. Hakem de diyor ki şahin gözlüyor. Ta Aynen abi. Ondan sonra başka da bir şey başka yok. Başka da yenilik yok. Yani bir de evet. toplar yeni gıskıcır. Güzel bir kavram aklıma geldi. Fileler havalanmaya başlayacak bu akşamdan itibaren. Fileler <gülüyor> havalansın, fileler uçuşsun. Çünkü fileli koşullar çokça yapılacak. Kaçlarda zaten. olacak maçlar ona göre bizde. Gece ve sabah merak etmesin hiç e enterese hiç eden değil, bir durum yok. Yani ertesi gün konuşurken. Eğer... Zaten izlemek zorunda değilim. Değilsin. Biz bir sene daha böyle şeydi ya. Biz sabah yayındayken maçlar Çin. yapılıyordu. Yani o zaman da Çin değil C de. Japonya'da. Ortak iki ülke yapmıştı ya. Kore ortak iki ülke dedin. Güney Kuzey Kore, yi Kore yi, ile... Kuzey Kore yapmıştı. Yok değildi. Değil, olamaz. K Kore ile Çin yapmış de... olabilir. Japonya, Japonya. Japonya. Tabii tabii işte üçüncü olduğumuz değil mi? Üçüncü olduğumuz. Aa doğru ne güzel yıllardı onlar. Onlar tabii. 2002'ler. Dünya Kupası mıydı Ne olsaydı Ege? Orada. Ne olsa iyi? Hasan Kaç faktörü vardı o... Çocuk vardı. Hasan Kaç dedin? Hasan Şaş mı? Evet. <gülüyor> Hasan Kaç. Değil mi? Hasan Şaş ve şey vardı. <gülüyor> Çocuk dediğin de Ümit Devam'a mı? Hayır canım yakışıklı vardı ya. Yakışıklı dediğin bütün futbolcularımız Buzla, yakışıklı. Buzla Ama... dans. İlhan Mansız mı? İlhan Mansız. Hakan Şükür. Bir takım bildiklerini sayıyor şu anda. Isimler. Milletvekillerimizden Hakan Şükür. <gülüyor> Öyle bir yıl yani ne kadar enteresanmış. <gülüyor> Doğru ya evet milletvekili falan oynuyordu. Vuzeleri var mıydı diye soruyor Reha Var mıymış daha doğrusu? Yok. En son evet bu başımız ağrımadan bir dünya kupası geçireceğiz. Sambacılar diye geçer. Çok özür dilerim da, da, da, da, de onların da, da, da, da, da, bir tane da, da, da, da, da. şeyi var meşhur. Biliyorsunuz. Ne teneke davul mu diyorlar hani? <gülüyor> Böyle kazan gibi bir şey çatan. Herkes ondan oluyorsa. Dongi dongi dongi dongi dongi Vallahi aynı anda çalarlarsa dong ama herkes kafasına göre çalarsa serdelenemeyecek bir şey. Şey var bir de. Neydi o? Marak neydi onun adı ya? Ondan sonra kas a... mıydı? Neydi? Marakas. Marakas, değil mi? Hı -hı. Çık çık çık çık çık çık çık bon kutusu gibi. Ondan istedikleri kadar çalsınlar. Pis şey ya. Yok. Nasıl bir yerleştirdi? Nasıl yerleştirdi? <gülüyor> ya evet o gelmiyor benim aklıma. Peki. Onun bir de çık çıkı değil sesi. Ne? <gülüyor> gülüyormuş gibi oluyor <gülüyor> abla. yaptı ya. Evet, aynısı. Peki maskot ne beki? <gülüyor> Benim bundan sonra canlı merakası diye şey yapalım maşkot, e, Maskot maskotunu biliyorsunuz. Maşkot, Biliyoruz. Bir gözü maşkot. yeşil bir gözü mavi kedi. Van kedisi. Hayır, sen soruyu Denizli atman. horozu. Ankara'nın maskotu ne deseydin o zaman doğrucu. Şey vallahi bilmiyorum ama Brezilya'nın Brezilya bir hayvanı meşhur olsa iguana falan tipi bir şey mi? Doğru. Doğru dedin Fahir. Papağan bir, mı? Güney Amerika'da bir hayvan. <gülüyor> Uçan Güney Amerikalı mı? hayvan. Tur Güney Amerikalı hayvan diyoruz ya. Güney Amerikalı bir hayvan sayıyorum zaten. Güney Amerika futbolcusu say. Uçan kertenkele. Futbolcu diyorum yahu. Messi mesela. Messi Mesimi. Güney Amerikalı güzel bir hayvan. Nedir Güney lesi Amerika? Mesimi, Mesimi uysun diyor. Ne ya? Bilmiyorum. Valla Brezilya. Armadillo. <gülüyor> Armadillo mu? Armadillo mu? Hı hmm. sevdiğim şey... hayvan. Aa ha, burnu şey olan mı? 75 santim uzunluğunda ortalama. İsmini türlü hiç türlü hak türlü etmeyen huy... bir hayvan. Bir tür e, zırla vücudu evet, korunuyormuş böyle. Doranın arkadaşlarından bir tanesi. Ondan sonra e, Güney Amerika'da Tatu ismiyle anlıyormuş. Esasda Tatuymuş. Tatu. Ondan sonra Bence onu, mantıklı. Ona benzer böyle elinde top tutan bir e, şey, tatut ya da armadilu. Evet. Ne ha adı da varmış, fuleko. Fuleko mu? Bir sürü isim oldu ya, hakikaten ya. Zaten yeni öğrendiğimiz bir hayvan. Armadilu. Ne o, özel değil bildiğin, bildiğin, bildiğin hayvandan farkı <gülüyor> armadilu hayvanı bildiğin hayvanlara benzeyen. <gülüyor> Dört ayaklı bizden. genişçe bir e, neyle besleniyor armadillo oktay? Yaprak, sürüngen galiba böcek. O sürüngen neyle beslenir? Çeşitli bilgiler <gülüyor> dökülmeye başladı. <gülüyor> bu yaprak ve bitkiler diyor. Sen böcekler, küçük böcekler, küçük böcekler özellikle ve armadillo yemi. Böcek Aa, böcek galiba bu, doğru. Ve Nerede yaşıyor bu suda mı, karada mı, hem karada hem Antibik suda mı? suya Bilmiyorum. ayaklarını sokabilir. Canımaz. <gülüyor> Memeli diye biliyorum ben. Armadillo arma mu? Evet. Yok canım. Sürüngen işte ya o. Sürünüyor yerlerde. Sürünüyormuş armadillo. Memeli, sürüngen ve top gibi olan bu değil miydi ya? Hocam Korunma ben pasak bunu şu anda de üç tane ayrı hayvan bu bahsetti. O hayvanlardan birden karpuz. Yani memeli, top gibi olabiliyor bu. <gülüyor> Mesela sen istersen sen de top gibi olabilirsin ama. Ama ayaklar biraz şekli bozar. Efendim. Yani o yüzden... Sen dediğin top böceği yok. Der. Sen onu... Hayır abi top illa böceği top, top böcek böceği. Yok. Yani mesela bir hayvan koşuyorsa bir tek tavşan mı geliyor senin aklına ya? Pek çok hayvanın koşma ve top gibi olma özelliği vardır. Mesela armadillo ee... mu? Armadillo mesela top ben böceği. hiç top gibi olan armadillo görmedim. İstersen olur. Demek ki sen görmeniz. Pikachu karıştırıyor olabilir misin ya? Pokemon'da vardı çünkü öyle bir tane. Ha o top oluyor da o zaten Pikachu dediğin hayvan değil. O bir tür. Ben e, dakikalar önce pas hakkımı kullandığım için şu anda Dinleyicilerimize yorum, soralım ya soralım. Armadillo bir kere memeli midir? İkincisi top gibi olur mu? Üçüncüsü Üçüncüsü yenir mi? Valla Armadillo'yu biz e, Ross'la öğrendik Değil mi? Ross derken? <gülüyor> Hayır iki pas demişsin yani Çünkü ikinci turunda da söyleyecek bir şey çıkmadı <gülüyor> Ben de anlamadım Ross'u Ross prensdeki şey olmuyor muydu ya? Ross. Ben hocam ben, Rose, ben pası iyi zamanda söylemiştim. Armadillo kıyafetiyle gelip bütün ben, özelliklerini anlatmıyor geri, muydu? Tekrar birlikte oluruz Top herhalde. gibi olma özelliğini gerçi orada oradan da bahsedilmemişti orada da. <gülüyor> yani top gibi olma özelliği. Telefonumuz 210.30 sevgili dakikalarımız kısıtlı. Armadillo top gibi olur mudur? Ve memeli midir? Memeli bence bilir. Memelidir. Bence de soğukkanlıdır. Top gibi olmaz. Yamış yamış sürünür. Yani noktayla yani, e, bunca yıl pek çok konuda anlaşmazlık yaşadık ama ama bu en büyüğü. E, arada uzlaştığımız noktalar da vardı. Bugün tamamen e, karşı karşıya yani her şeyde. Yani bir de ülkemizde var mıdır? Ülkemizde var mı, varsa Ottü'de kesin vardır. Oktay özür dilerim de. var mıdır? Başınızı sırmayın efendim ama. Buyurun. Yani adamlar Güney Amerika'ya özgü bir hayvanı seçtiler. Her yerde olsaydı o tavşanı koyarlardı. Ben bir kez daha tavşanı gündeme getiriyorum ama tavşan daha güzel bir hayvan. Yani işte bunlar da böyle bazen hani ilgi çekmek için bir çeşit olsun diye böyle hareketler yapılıyor. Armadillo hayvan hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sembol. Böyle sembol olur mu ya? Dur şimdi öğreneceğiz dinleyicilerimizden. Yani sembol dediğin şeyi herkes bilir ne olduğunu. Bilir tabii canım. Şimdi bu dinozor mu? Memeli mi? Soğuk kanlı mı? Onu bile bilmiyoruz. Ben hala armadillo'nun şeyini anlamadım. Ağzı Tikini mi? Ağzı şapşak gibi mi? Değil. Ağzı böyle şey gibi. Karga burun gibi. Karın yani. şu anda zaten komodo ejderi canlanıyor da o kadar da değil galiba. Değil canım bayağı ayaklı falan bu. Komodo ejderi tekerlekli odur efendim. <gülüyor> gelmedi telefon da gelmedi. Gerçekten. Yok bilinmiyor ki ülkemiz. Bilinmeyen ülkemiz saçma sapan bir hayvan. Bilinmiyor yani. Var. Mesela Anadolu e, armadilosu diye bir şey olsaydı bilinirdi. bilinirdi. Ama Anadolu evet. armadilosu yok. Ama mesela Anadolu e, kaplanı neydi Anadolu'nun nesi vardı? Aa, Anadolu Pars, efendim Anadolu kaplanları, Kayseri'li iş adamları, neler neler. <gülüyor> Leopar çıktı. Ha, Anadolu tane... leoparı vardı falan. Onlar biliniyor ama Anadolu Armadillos'u diye bir şey yok. Yani. Top gibi oluyor mu? Ben ona bakarım. Oktay seni mi kıracağım? Oluyor be. Top gibi oluyor mu? Çünkü Olsun çok be. Güzel bir mesela savunma metni. En, en güzel özellik. Top gibi. olur mu? Top gibi. Günaydın efendim. Merhaba. Siz bir sınıftan mısınız efendim? dans evet. Biz Dost Koleji Lisesi'ndeyiz de. Hoş Aa, geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Son dersler <gülüyor> galiba. mi? Ondan böyle yayla gibi takılıyorsunuz. Ne güzel. Birinizin temsilci olarak alsak, onun ismini öğrensek. Telefon kimin? Selam kim? Özcan. Ee, Özcan Telefonu kimin olduğu da belli <gülüyor> ilan işte. telefon benim, telefon benim. hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Özcan bir kere telefonunu sen sonra anlatırsın kızlara Şöyle dediler böyle dedik diye mı, Onu bir e, ortam değil de sadece seni duyalım Bize biraz armadillolardan bahset Bir de sen telefonunu de kızlara önce... peşkeş mi çekiyorsun Ne yapıyorsun kızlar şey mi dediler Kimsenin telefonu yok Özcan telefonunu bize bir 5 dakika verir misin Aynen abi diyorsun Kaç kız var kaç erkek var şu anda bulunduğunuz ortamda Özcan ya şimdi Armadillo üzerinde bulunuyor. Armadillo bırak Özcan. Kaç kız var orada? Üç tane. Üç tane? Tek erkek sen misin? Yok iki kişiyiz. İki kişisiniz. Ee, o kızlar hepsi arkadaşınız yoksa aralarından bazılarına böyle biraz daha duygusal bir yakınlığın var mı? Yok. İster <gülüyor> miydin peki? Yani bu telefonu vermeler falan o yüzden mi hani biraz aramış tersi... Ya arkasında dakikası arkadaşım yoktu o yüzden bu şekilde oldu. Ama şu Armadillo şeyine bir gelecek ya onu bir halde. Gelelim yani, tamam zaten biz onun için hmm. aramıştınız siz bize. Vallahi güzel olur. Evet, Nereden biliyorsunuz Armadillo'nun özellikle dinleyeceğiz sizden ama özel merakınız var. Şimdi mi Müf araştırdınız? Müfredatta işi? mı var yoksa? Müfredat dediğim yani size gösteriyorum. Bu olüc anlatılıyor mu bir dersinde? <gülüyor> anlatılıyor ama bize hoca anlatıyor yani öyle şey. Vay be ne kadar güzelmiş. Hadi bize anlatın o zaman neymiş top gibi olur diye biliyorum ben doğru mu biliyorum? Ya bir daha tekrarlayabilir misiniz? Armadillo diyor savunma mekanizması olarak düşmanını gördüğü zaman top gibi olur. Kimse ona yaklaşamaz. Doğru e ya, mu? Evet, evet tabi öyle olur tabii. Peki memeli mi? Hmm, memeli memeli Evet. Anladım. Peki çok teşekkür, çok teşekkür ederiz biliyorum. abi. Görüşmek üzere. Yani i̇yi dersler size hoşçakalın. <gülüyor> Ergen adama memeli mi diye sorunca tıkandı tabii. Aa, Ama ben memeli de memeli, memeli olduğuna de memeli inanmıyorum. Diyorsun. Çok Aa çok Twitter gelmiş ya kaçırdık onu bak. Var mı tut, öyle ilgili mi? Evet ne demiş dur bakayım. Ee, ben Cemil demiş ki Barış Bey galiba fileler havalansın. O bir önceki kapı değil miydi? Bey demiş ki yemeseniz iyi olabilir ee, kirpiyi unutmayalım demiş kirpi tipi bir hayvan. Tutku hanım armedilo top gibi oluyormuş. Rost da olmuştu diyerek. Teşekkür ederim Tutku hanım. Ee, Zeynep hanım ve Burak Bey aynı şeyi göndermiş. Top gibi olduğunu fotoğraflamışlar. Tamam orada sen haklı üç, Ama bu hangi anda? Bu sanki doğum anı mı? Yok. Hayır değil. He, uykudan kalkma anı gibi. Vallahi va top gibi oluyor Ege. Tamam. Yani tam anlamıyla doğru hatırlamışım ben ve memelidir demiş. Memeli. Evet e, yine Yaz Bey demiş memelidir demiş. İğrenç bir hayvan o zaman. Ondan sonra. Yani bir hayvan olup da sen hem memeli olup da hem sürüngene benzer mi insan ya? E, Gizem Han demiş ki ple, plezantalı evet. memelidir. Amerika'nın güneyinde bulunur daha çok Teksas'ta top gibi güneyden oluyor. Amerika'nın güneyinden bulunur Güney Amerika'dan bulunur. Amerika'nın güneşi. Teksas'tan itibaren. Teksas'tan itibaren. Aşağı Teksas'ta komple armadillolar. Sokağa armadilloları armadillo falan var ya burada. Varmış evet. Ne yaptı Evet tamam mı? doğru ya. Armadillo ben gözünde <gülüyor> benim komodo ejderi varmış ya. Sen o, o. Hayır, zaten bu muymuş? fare tipi bir hayvan ya. Aman hakikaten ya. Ben de şey tamam armadillo şimdi şey tamam. oldu. Ağzı şapşak gibi diyorum. Değilmiş bu. Tamam bildiğin. Tek ...ama... bildiğin farenin tepesine böyle uyduruktan bir zır gibi bir şey koyulmuş. ...armadillo aşağı... ...armadillo yukarı. Saçma iğrenç de bir hayvan yani. Ülkemizde yoktur demiş Ben Şamin. Ee, armadillo memelidir, top gibi olur. Yiyen insan gördüm. Nokta. Teşekkürler. Yenir canım, bu... yenir canım. Her şey istenir. Yeterince istenirse her şey yenir. Hatta bunu böyle benim şimdi şey yapıyorum. Bunu ters çevirsen o zırtı, zırhı... Zırhı o... da güzelmiş yalnız. bir <gülüyor> <Zırhı> şey yapar. <gülüyor> yani, <gülüyor> kase gibi olur. Kendi suyunda pişer... E ne i̇ğrenç bir şey tarif ediyorsun. Ne diyorsun Arma ya? Armadilo yemeği Lan çok da lezzetli olmayabilir. Zaten de kendi zırhı içinde. Pişir. Öyle ekmekler var ondan yapsan çorba içeceksen. Ekmek harısı da yersin ekmek istersen. Bana bana de. Çorba ekmek kırıntısı gibi. Evet, tamam. Karnımız doldu yeterli. Bence İhraç'ta bir hayvan. Zaten Dünya Kupası beni hiç heyecanlandırmıyor. Şimdi iyice soğudu. Armadilo'yu gördükten sonra. Yarın cuma karne günü. Bütün genç arkadaşlar. Aa yarın kapanıyor mu? Yarın kapatıyoruz okulları Aa, Vallahi bak karne ne çabuk heyecanıyla ya. Bekliyoruz Çok erken oluyor. vallahi Neyse Hadi bakalım yarın o zaman karne heyecanı bize bir heyecan versin o zaman Dünya Kupası vermediğine göre kar yani, heyecan arma de... o getireceğim ben yarın size Hadi bakalım. bu hayvanı size sevdirmek sana Daha doğrusu bu kadar sert Çünkü e, yorumlar evet, Hiçbir, hiçbir bu hiçbir kadar yayın diyeceğim. kuruluşunda edilmedi bugüne kadar ama bir tavşan değil bir gün mükemmel bir gün olacak